yardım edebilir miyim? Yani aksatır mıyım sizin işinizi? Belki mutfağın düzeni vardır Aha. falan falan halisesi. Ama sorarlar. Aha sorumluluk. Ve çok önemli bir şey.